Herkese merhaba Soma Nöbeti ayın 13. programında birlikteyiz yine her ay devam ettirdiğimiz Soma Nöbeti'ni e, bugün de yine bir konukla sürdüreceğiz. Ali Bülent Erdem, telefon hattımızda olacak. Tütünsen Genel Başkanı ve Çiftçisen Genel Sekreteri kendisi. Manisa Soma'da yaşıyor. Ee, hem Soma'da neler olup bittiğini konuşuyor olacağız bugün hem de e, aslında devam eden termik santral yatırımları, Soma'da devam eden termik santralleri e, santral yatırımlarını konuşacağız. Zira e, hatırlayacaksınız e, geçtiğimiz yıla hatta 2014'de de damgasını vuran direnişlerden biriydi Yirca'da e, zeytinliklerin kolin tarafından ...kesilmesi ve arkasından da... ...mücadeleyi köylülerin kazanması... ...ama diğer taraftan da... E, ...bu e, termik santrallerden... ...şirketin vazgeçmemiş olması... ...15 kilometre uzaklıkta olan... ...Türk Piyale Köyü ve Kayrakaltı Köylerine... E, ...termik santral... ...yatırımının yapılması meselesi. Evet termik santrallerden... ...vazgeçilmedi zaten... Bu, ...bu bir durum olarak kenarda duruyor... ...ama bugün konuşacağımız şey... Ali Bülent Erdem'le ile... Soma'nın bir şekilde nasıl madenciliğe mahkum edildiği olacak. Çünkü verimli tarım arazilerinden vazgeçirdi ve bütün Manisa aslında... Bir şekilde e, madenciliğe, kömüre muhta muhtaç bırakıldı. Bir devlet politikası olarak bu yapıldı. Bunun detaylarını dinleyeceğiz. Ondan öncesinde küçük bir güncellemeyle hatırlatalım Soma davasında ne olmuştu? E, 26 Şubat'ta görüldü en son dava. E, 6. duruşmaydı bu ve 8 celse sürdü. E, ara karar için önce bir ertelendi dava. E, şimdi 12 Nisan'a ertelenmiş oldu. 46 sanıklı davada altı tutuklu var. 2 üst düzey yönetici iki tutuklu berat etti aslında ve bu da bütün davayı izleyenlerde madenci yakınlarında hem üzüntüye hem tedirginliğe yol açtı. Zira bir davanın genişletilmesini beklerken insanlar davanın genişletilmesinden ziyade e, sanıkların tek tek salı verilmesi ihtimali gündeme geldi. E, Özgür özelle konuşmuştuk geçen programımızda CHP milletvekili CHP Manisa milletvekili kendisi komisyon nasıl çalışmadı çalışsa da nasıl genel mecliste görüşülemedi maden kazaları meselesi ki üstelik bir rapor hazırlamışlardı buna dair meclis gündemine bile getirilmedi 6 ay çalışan komisyonun bu raporu kendisinden bunları öğrenmiştik ve o da söylemişti kamuoyu ilgisi azaldığı sürece bu davadan beraatler de olacaktır dolayısıyla ilginizi eksik etmeyin mesajı vermişti bu kez de Soma nöbeti bölümümüzde dediğimiz gibi Ali Bülent e Erdem'e bağlanacağız telefonla. Hem Soma'daki genel durumu hem Türk Piyale Köyü'ne şu anda hızla, tırnak içinde hızla yapımı devam eden e, termik santrali konuşacağız. Biraz da Soma'nın ölüm döngüsü olarak adlandırdığımız e, tütüncülükten madenciliğe olan sürece bakıyor olacağız. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza Ali Bülent Bey. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Ee, şimdi Soma nöbeti köşemiz devam ediyor bizim ayda bir sürdürdüğümüz bu köşe. Hoş geldiniz tekrar dediğimiz gibi teşekkür de ederiz katıldığınız için yayına. Ee, öncelikle sormak istediğim şey Soma davası e, şimdi 6. duruşma geçti 12 Nisan'a ertelendi tekrar. E, i̇ki tane tutuklu e, geçtiğimiz davada salı verilmişti. Evet. Sizin gözlemleriniz neler bu davaya dair ve Soma'da neler konuşuluyor, günlük hayat nasıl geçiyor, hiç insanlar konuşuyor mu bunu hatırlıyor mu, oradaki hatır meselesi nasıl bu konuda? E, Soma'daki aileler hı hı. E, kazanın e, daha doğrusu facianın olduğu e, ayın her ayın 13'ünde, evet. 13 Mayıs'ta olmuştu her ayın 13'ünde. ...birbiriniş yapıyorlar ve karanfil bırakıyorlar... E, madenci anıtına... ...o anlamda Somalılara da... ...ve Türkiye'ye de unutturmamaya çalışıyorlar davayı... Evet. E, ...ama e, Soma halkının... E, ...çok duyarlı olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Evet nasıl... Evet. Ee, ...yani unutmak gibi bir şey mi... ...yoksa bir taraftan herkesin günlük hayatına geri dönmesi gibi mi... ...nasıl oluyor bu? Aslında şöyle bir şey... E, Tepkili olduklarını düşünüyorum ben fakat bu tepkilerini belli edemiyorlar. Ee, biliyorsunuz bu faciadan sonra 2800 e, küsür işçi işinden çıkarıldı. Ee, Hı -hı. Şu anda onlar işsizler ee, ve tepki gösterdikleri noktada e, yeni bir işe giremeyeceklerini düşünüyorlar. O korku da o baskı da aslında tepkilerini ifade etmekte onları zorluyor. O zaman çok fazla işsiz olduğundan da bahsedebiliriz orada. E tabii ki. Evet yani günlük hayat peki e, yani bu günlük hayata da yansıyordur. E, siz e, bence bir, bir şekilde şahit oluyorsunuzdur. E, o zaman insanlar kendi aralarında konuşuyorlar anladığım kadarıyla ama bunu e, bir tepkiye dönüştürmek konusunda sıkıntı çekiyorlar. Evet bir tepkiye dönüştürmek konusunda bir sıkıntıya düşüyorlar. Ayrıca şöyle bir şey halkın arasında yayılmış halde e, mademinde hayatlarını kaybeden işçilerin aileleri hı hı. E, çok para almış durumda. Aslında bu doğru da değil e, ama böyle bir söylenti yayılıyor. E, bu söylentinin sonucu onlar hayatlarını kurtardı. Hı. Hatta birçok insan da keşke benim de eşim ölseydi de e, biz de hayatımızı kurtardık. Yorabilseydik noktasında bile tartışıyor. Evet enteresan enteresan değil aslında normal bir süreç alıyor galiba ama e, bir taraftan orada çalışmalar yapılıyor da yani hani hem bu travmayla baş etmek için Sosyal Haklar Derneği'nin orada olduğunu biliyoruz. E, bu çalışmalar işe yarıyor mu sizce peki madence aileleri tarafından bakarsak eğer siz ne düşünüyorsunuz gözleminiz nedir yani? Elbette e, ben işe yaradığını düşünüyorum. Hı -hı. Ee, örneğin davaların e, takip edilmesinde Bu kadar güçlü aileler tarafından takip edilmesinde Bu çalışmaların rolü olduğunu düşünüyorum Hı -hı. Ee, Üstelik Sosyal Haklar Derneği'nin psikologlarla beraber yaptığı bu çalışma sonucunda e, Büyük bir travma altında olan ailelerin çoğu e, yaşama e, dönmeleri Daha da kolaylaştığı izleniyor aslında Evet en azından buna yarıyor Peki bir e... Bir şey sormak isterim aynı zamanda aslında konumuz da bu biraz. Ee, şimdi e, termik santral meselesine dayanıyor maden bir taraftan da. Soma'nın iki tane termik santrali var 1970'li yıllarda yapılan. Şimdi de e, Yırca'da yapılması planlanan fakat e, halkın direnişinden sonra vazgeçilmek zorunda kalan e, başka bir termik santral var ki Türk Piyale ve Kayrakaltı köylerine yapılıyor Bunlar evet. ee, o çalışmaların hızla devam ettiğini e, okuyoruz gazetelerde haberlerde e, ve aslında bir söyleşimde Türk muhtarı ile konuşmuştum ve e, santrali istedik başka bir çaremiz yok kolin işsizliği bitirecek Çünkü burada diyor Siz bu konuda ne söylersiniz insanların madem, madene bir şekilde mecbur bırakılması e, gibi bir durum bu diye düşünüyorum kendi adıma katılır mısınız Siz ne söylersiniz aslında Türkiye'de yaşanan bir dönüşümün bir parçası olarak Soma'da da 1980 yıllarından itibaren yaşanan bir süreç bu. Hı hı. Neoliberal politikaların uygulanmasıyla birlikte enerjiye, kalkınma, enerjiye dayalı kalkınma politikaları hı hı. ve Soma kömüre dayalı enerji üretimde ulaşılmak istenen hedef için İlan edilmiş bölgelerden biri. Evet. Ee, bunun içinde e, yeni santrallar eklemek istiyorlar. Madenler özelleştiriliyor. Hı hı. Acil kamulaştırmalar yapılıyor biliyorsunuz Yırca'da olduğu gibi. Evet. Köylülerin topraklarına el konuluyor. Ee, yeni maden alanları küresel sermaye açılmaya çalışılıyor. Bir böyle bir durum var. İkincisi de tarımda uygulanan tarım politikaları sonucu yaşanan tahribat ortada. IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmalarıyla şirketlerle yine küçük üreticiler üreticilerle ar ardı ardına kararlar alındı. Tarımsal kurumlar kapatıldı. Kredi faizleri yükseltildi. Tarım şirketleştirilmeye başlandı. Şirketler teşvik edildi. Ee, ve dünün üreticileri tarımsal üretim yapan üreticiler bugün yeni işsizler olarak ortada dolaşıyorlar. Bir tarafta enerji havzası ilan edilen, ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulan, diğer tarafta kendi toprağında üreterek kazanamayan, iş arayan küçük çiftçilerin doluştuğu bir kent haline geldi Soma. Hmm. İşsizlik had safhada e, böyle bir pozisyonda e, bu santral yapımlarına, diğerlerine yeni bir iş bulma umuduyla Evet diyorlar ve tipi göstermiyorlar köylüler Peki ilk santraller buna bir örnek olmadı mı? Çünkü insanlarla konuştuğumuz zaman orada çalışan evet çok fazla insan var A ve B santrallerinde Soma'daki Ama bir yandan da bir o kadar insan hem işsiz hem o santrallere alınmamışlar çalışmak için Hem de zaten bunun çözümü olmadığını biliyorlar e, bu bu santralin de çözümü olmayacağı kesin tarıma da dönemiyorlar Zira tarıma dönememelerinin sebebini de sizden dinlemek isterim. E, örneğin tütündü dü e, oranın malzemesi, oranın e, ürünü ama tütün de ekilemiyor şu anda değil mi? Evet dikilemiyor. Evet. Yani bu şöyle söyleyebilirim yani soma bakırçay yazzası içerisinde yer alıyor <gülüyor> Ama bakırçay vadesini vadesini en darlaşmış. Deniz Bakır şeyin daha yeni yeni gelişmeye başladığı bir bölge burası. Hı hı. Onun için sulu tarım yaygın değil. Ee, toprakları daha çok kıraç. Ee, yani çevresindeki Akisar, Kınık e, gibi bir yer değil soma. Ee, kraç toprakları üzerinde oluşturulmuş bir kent. Ee, bu kraç topraklarında da ee, 70'li yıllarda yani soma nüfusu o dönemde 39 bin kent 109 köyünün ikisinde tütün dikiliyor. Ve üretici sayısı 4608. Hı hı. Bunu 4'e çarpmamız gerekiyor bizim. E, Köylerde 20 bin kişi yaşarken 4'e şunlu için çalışıyoruz aile tarımı olduğu için. 17-18 bin kişi e, tütün üretiyor. Yani neredeyse bütün tüy, e, köyler tütün üretiyor. Hı hı. Tütün yasası çıkmasından sonra tütün üretiminden vazgeçiyor üreticiler. Bu toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü bu topraklar kıraç. Alternatif tek bunun zeytin olabilir. Hı hı. Ama küçük alanlarda yapıldığı için o bittikleri zeytinde onların geçimlerini sağlayamıyor. Onun için işsizler olarak şu anda her biri e, iş arayan e, eski tütüncüler durumundalar. Hı hı. Bahsettiğiniz Kayrakaltı köyü de bir tütüncü köyü. Hı hı. E, orada alternatif oral olarak... Ee, ...kiraz ve meyve yetiştiriliyor... ...ama bu santralla beraber... ...onların hiçbirini yapamayacaklar... ...yani orası tarım alanı olmaktan çıkıyor şu anda. Evet. Ee, tarım da yapamayacak hale gelecekler. Bir taraftan Türk Piyale Köyü galiba... ...eski bir maden köyü de... Ee, ...yani or or orası için... ...özellikle zaten tarım yapılamaz... ...gibi bir durum vardı. Doğru mudur acaba bu? Hayır, hayır. Hmm. Onların ortak kullandıkları... E Plato diyeyim aslında ben e, sulu tarım yapılmıyor. Hı hı. Ortak kullandıkları tam arasında iki köyün arasında bu yapılan yer. Hı hı. Onların e, beraber kullandıkları tarlalarının olduğu yerler buraları zaten. Hı hı. Şu anda onların tarlalarına yapılıyor santral. Evet zaten tarlalarını da satmış durumdalar. Da satmış durumdalar. Do Dolayısıyla Aynen. aslında tarıma dönmek isteseler e, dönebilecekleri bir yerde kalmayacak bu durumda. Zaten santral olduğu zaman tarıma dönmeleri mümkün değil. Hı hı. Ee, ben o, o, bir örnek vereyim size. Ee, Yerice köyü biliyorsunuz kolinedirende ee, ve e, kolini kendi topraklarına sokmadı. Ama Yerice köyünün diğer toprakları da bildiğiniz o eski santralın olduğu yer. Yerice köyü de önemli bir tütün üretim köyüydü. Tütünün üretildiği bir köydü. Orada tütünün bitmesinin esas nedeni tütün yasası değildir. O santralın küllere e, tütün üretmeye onları e, engelledi Türk tütün üretmelerine ve oraya alternatif olarak zeytin dikti onlar. Hı hı. Son kalan tarlalarına kolin gelmişti. Evet. E, bahsettiğiniz köyünün ürünü tütün olduğu için zaten o santralın dumanı külü onu e, tütün üretmelerine engel olacak. Tarlalar olsa dahil. Zaten yapılamayacak durumda. Ya, yapılamayacak durumda evet. Peki Yirca'dan bir tekrar bahsedersek işte 6666 e, pek, rakam da verirsek eğer ağaç kesilmişti zeytin ağacı oldukça büyük bir alandan bahsediyoruz. E, yani tabii aile sayısına böldüğümüz zaman hepsinin geçimini sağlayamasa bile e, önemli bir gelir kaynağı olarak duruyordu köy için. E, şimdi o ağaçların büyümesini 20 yıl alacağından bahsediyoruz. En az ki e, oradaki insanların direnenlerin de Söyledikleri şeydi bu benim çocuğumla yaşıt bu ağaçlar diyorlardı ee, şimdi orada zeytincilik de yapamayacaklar durum ne hale gelecek sizce Yirca'da? aslında Yirca şanssız bir köy bir de bu İstanbul hı hı. İzmir ee, o yapılan üç buçuk saatlik otobar Yirca'nın yarısını da alıyor evet. yani <gülüyor> <gülüyor> bir de otoban geçti yani zaten bir de otoban geçti evet. hızlı tren de galiba oradan geçecekmiş hmm. ee, yırca işte işsiz olarak insanlara iş arıyor gençleri evet şu anda geriye biraz öyle bir manzara kalmış gibi gözüküyor evet. ee, hem iş arayacaklar yani direndiler ve evet zeytin Ağaçları ya yani en azından termik santral ikinci bir termik santral yapılmadı o köye ee, ama otoyol mu geçecek yoksa hızlı tren otoyolun geçeceği kesin hatta. Kesin kesin evet. istimlaklar yapılmış halde. Evet istimlaklar yapıldı hızlı trenin e, akıbetini bekleyecek durumda peki sizin bir bilginiz var mı köylüler ne düşünüyor bu konuda? Ay, köylüler e, yürceği, e, en azından kolini sokmadık köylüden <gülüyor> <gülüyor> mutlular. Bir, bir kazanım. Ama şeye karşı yapabilecekleri bir şey yok. Otobana karşı. <gülüyor> e, çünkü bir köyün direnişiyle mümkün değil otobanın geçişini engellemek. Bütün otobon, otoban boyundaki, yol boyundaki herkesin ortak direnişi gerekiyor. Evet. Ama o kadar çok zeytin ağacı kesilmeye başladı ki 40 ağaç yöresini görseniz kesilen ağaçları içiniz Açıldı ya. Öyle mi? 40 ağaçta çok çok fazla kesim yapıldı yani şimdi. Evet. Ee, otoban için. E peki e, aslında bütün bunlar da tabii kamulaştırılarak yapılmış şeyler değil mi? Evet evet. Evet. Ee, peki sizler bir e, tütsüsan ya da çiftçisinin bu konuyla ilgili bir çalışması olacak mı onu bir sorayım en azından. Otobanla ilgili mi? Ee, otoban ya da kesilen zeytin ağaçlarının en azından dökümü ile ilgili belki de nerede olduğumuzu anlamak için en azından. Söylentilere göre 600 bin zeytin ağacı kesilmiş durumda. Hı hı. Ee, aslında e, meclisin komisyonunda bekleyen bir yasa var biliyorsunuz zeytincilik evet. yasası. Evet. Bu böyle ile on dönümün altındaki topraklar zeytin alanı olmaktan çıkarılacak. E, Çiftçi sen olarak bununla ilişkili biz bir kampanya yürüttük hı hı. E, ve o devam ediyoruz. Hı hı. E, Zeytinciliği de bitirme noktasına getirmeyi hissediyoruz Türkiye'de. Evet zeytincilikle de ilgili hatta şey de konuşulmuştu. E, Mersin'de nükleer santral e, alanının da etrafı zeytinliklerle çevriliydi. Aslında tam da bu yüzden mi o yasa bekliyor yoksa o yüzden mi gündeme geldi konuşulmuştu. Ama diğer taraftan da nükleer santral için olsa bile sadece zaten zeytinciliği bitirme yasası olarak da adlandırmak çok yanlış değil diye düşünüyorum. Evet, Evet e, şunu da belki konuşmak lazım bu e, konuşmanın içinde koymak lazım. Türk Piyale Köyü'ne de ve Türk Piyale Kayrakaltı Köylerine yapılması e, Soma'yı da bir taraftan yani Soma'yı hatta Manisa'yı etkileyecek. E, şuna ulaşamıyoruz örneğin Soma'nın e, sağlık detaylı bir sağlık taraması, detaylı bir sağlık analizi ne e, ulaşılamıyor halk sağlığı merkezlerindeki e, 30 yıldan fazladır termik santralle yaşayan bir e, ilden bahsediyoruz. Biz e, buna ne dersiniz? Bu konuyla ilgili bir araştırma ve detaylı bir bilgi ulaşılamamasının sebebi nedir sizce? Ya, bu tür bir araştırmanın yapılıp yapımadığını aslında bilmiyoruz. Evet. Ee, Isar'la biz böyle bir çalışmanın yapılması için talepte bulunuyoruz hı hı. Soma'da. Evet. Ee, hatta bağlantıya da geçmeye çalıştık. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, onlar yapmıyorlarsa biz yaptırabilir miyiz diye. Hı hı. Böyle bir çalışma içerisindeyiz aslında. Hı. Ee, tabii Somalıların tepki göstermemesi hayret edilecek bir şey. Çünkü hı hı. çok yaygın kuah var. Evet. ...kanser ölümleri fazlalaşmış... ...kalp yüksek oranda... ...bunu e, hastaneler de biliyor... ...aslında... ...devletin kendisi de biliyor... ...fakat... E, ...bu enerji politikalarına soma kurban edilmiş halde. Evet. Ee, çok iç acıcı şeyler konuşamıyoruz... ...maalesef burada... ...bu programda da öyle... Ee, ...çok teşekkür ederiz... ...verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim, başarılar dilerim. Teşekkür ederiz, görüşmek üzere yine. I